96. Bölüm Cihadın Fazileti Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. Numan bin Beşir radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin yanındaydım. Adamın biri şöyle dedi. Ben Müslüman olduktan sonra hacılara su dağıtsam başka amel işlemesem de aldırmam. Başka biri şöyle dedi. Ben de Müslüman olduktan sonra mescid-i haramı imar etsem başka amel işlemediğimi aldırmam. Bir diğeri şöyle dedi. Cihad sizin bahsettiğiniz amellerden daha faziletlidir. Onların bu konuşmaları üzerine Ömer Bilhattab radiyallahu anh kendilerini şu sözlerle azarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin yanında böyle seslerinizi yükseltmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu yerde sizin fikir beyan etmeniz doğru olmaz. Bugün cumadır. Namaz kılındıktan sonra ben varır, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sizin tartıştığınız konuyu sorar öğrenir bu hadisi üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şu maaldeki ayeti i kerimeyi indirdi. Siz hacılara su verme ve mescide haramı onarma işini yapanı Allah'a ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenlerle bir mi tutuyorsunuz? Halbuki bunlar Allah katında eşit değillerdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İman edip de hicret edenler... Ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler. Kurtuluşa erenler de işte onlardır. Abdullah bin Selam radiyallahu anh anlatıyor. Kendi aralarında müzakere eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup arasında oturuyordu. Dedik ki, Keşke Allah nazarında hangi amelin daha faziletli ve rızasına uygun olduğunu bilsek de onu yapsak. Bunun üzerine şu mealdeki ayetler nazil oldu. Göklerde ve yerdeki hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeyiniz. Allah katında...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 Hatırla ki Meryem oğlu İsa Ey İsrailoğulları Ben size Allah'ın elçisiyim Benden sonra gelen Tevrat'ı doğrulayıcı Ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti Fakat o kendilerine açık deliller getirince Bu apaçık bir büyüdür dediler İslam'a çağrıldığı halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah ...zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için... ...peygamberini hidayet ve hak ile gönderen odur. Ey iman edenler! Size acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de Allah yolunun yardımcıları biziz demişlerdi. İsrail oğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi bize sonuna kadar okudu. Cihad hakkında gelen diğer bir rivayet şöyledir. Sahabi i kiramdan biri geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana cihada denk gelecek bir ameli öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Cihada denk bir amel bilmiyorum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Bir mücahit cihada çıktığında sen mescide girip hiç durmadan namaz kılabilir ve hiç iftar etmeden oruç tutabilir misin? Soruyu soran zat dedi ki Buna kimin gücü yetebilir? Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle divayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından biri tatlı bir suyu olan Pınar'ın bulunduğu bir vadiye uğrar ve içinden şöyle düşünür. İnsanların yanından ayrılıp burada yerleşsen ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmadan bunu asla yapamam. Gelir ve durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der: Hayır böyle yapma. Çünkü sizden birinin Allah yolunda bir cihada katılması, evinde 70 yıl namaz kılmasından daha hayırlıdır. Allahu Teala'nın sizleri mağfiret etmesini ve cennetine koymasını istemez misiniz? Allah yolunda cihada çıkınız. Kim Allah yolunda ilahi kelimetullah için devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacip olur. O yüce sahabi ibadeti gayretli ve alıp verdiği helal biri olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir köşeye çekilmesi için izin vermedi. Onu cihada katılmaya yönlendirdi ve teşvik etti. Öyleyse bizim gibi ibadete az Günahları çok Alıp verdiği rızıkların helal olduğu şüpheli Karar ve niyetleri bozuk Kimselerin bir köşeye çekilmesi Yaraşır mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurur Allah celle celaluhu yolunda Cihad edinin misali Ki Allahu teala celle celaluhu Kendi yolunda cihad edini en iyi bilendir Oruç tutan Namaz kılan Huşu sahibi rükhü eden ve secde eden kişi gibidir. Ebu Said El Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim Rab olarak Allah Celle Celaluhu'dan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden razı ise ona cennet vacip olmuştur. Bu sözler benim hayretime gitti ve dedim ki ey Allah'ın Resulü bir kere daha tekrar eder misiniz? Aynen tekrar etti ve arkadan da şunu söyledi. Bir başka şey daha var ki Allah'u Teala Celle Celaluhu onun sebebiyle kulun cennetteki makamını yüz derece yükseltir. Bu derecelerden ikisi arasındaki uzaklık sema ile arz arasındaki mesafe gibidir. Ben tekrar sordum, ey Allah'ın Resulü öyleyse bu nedir? Şu cevabı verdi. Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad.